Erkeklerin karışık bir şekilde bir arada bulundukları zaman o kadının yüzünde diye bir haya bir şey kalmaz. Aynen erkekleşir. Bir erkekle konuştuğu gibi sanki bir kadınla konuşuyormuş gibi konuşur. Hiç yüzü kızarmaz. Namuslu, şerefli, dindar bir erkek bir kadınla konuştuğu zaman terler. Bakıyorsun ki o kadın seninle konuştuğu zaman hiç de terlemiyor. Niçin? Çünkü karışık otura otura otura otura yüzünde haya diye bir şey kalmadı. Ali Sattvesam diyor ne diyor? El haya min eddin. Öyle değil mi? Daha başka bir hadis şey diyor, "Felem testahi, ايش? <gülüyor> Fosna <gülüyor> maşit." Utanmıyorsan artık her şey yapabilirsin. Ne yaparsan yap. Ve gerçekten de ihtilat maalesef şiddet bu ihtilat var ya حياء تام سبره götürüyor. ve burada diyor ki İmam Hakim'in rivayet ettiği bir hadis في var. المفرد İmam Buhari الباني fi edeb el-mufrad te "الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر" Tamam Diyor ki El hayâ'u iman îmânû qurâne Ey hayâ ve iman birbirinden ayırt edemezsin. Eşit bir şekildedir diyor. Fe ize zâhebe ahâduhum e zâhebe Bunlardan bu ikisinden birisi gittiği zaman diğeri de gitmeye mahkumdur. El hayâ'u minel îmân. Ve biliyorsunuz sahih görüşe göre Amel nedendir? Amel imandandır. Amel imandandır. Dolayısıyla ihtilatta haram olduğu zaman masiyet olduğundan dolayı imanı ne olur? İmanı azal, e, eksilir ve iman artar ve eksilir. O zaman devamlı bir şekilde böyle karışık otura otura otura kadınlar erkekler arasında ve özellikle orada televizyon varsa veyahut da kanalı açın, açmışlarsa ve bu iğrenç dizi filmleri de seyrediyorlarsa aşk sahneleri falan filan hadi bakalım o kadınlar ve o erkekler veyahut da o kızlar onların akıllarına ne gelecek? Melek mi onlar? Onlar melek değil ki. Veyahut da tamamen erkeklikten veyahut da kadınlıktan düşmüş değil ki bunlar. O kadınlar daha tam yani en iyi günlerinde. O kadında da şehvet var, o kızda da şehvet var, o erkekte şehvet var, o oğlan geçti de şehvet var. Bu tür sahneleri gördükleri zaman, böyle karışık oturdukları zaman, yani Allah rızası için siz söyleyin. Ne siz söyleyin? Heresi neyi temenni eder? Bunlar erkeklikten mi düştüler? Evet. Diyor ki, beşincisi, خامسا ال اختلاط طريق الفاحشة diyor ikhtilat